Hayber'in fethi mevzuna başlamıştık Muhabbet Bağı programında Peygamber Efendimiz'le Sallallahu Aleyhi ve Sellem Anlaşmalarını bozan Hayberlilerin Sonrasında hem bulundukları Stratejik konum hem de anlaşmalarını Bozmaları üzerine ortaya çıkan Hadiselerle Hayber'in Fethi mevzu başlamıştı Ve son olarak da hocam Kaldığımız yer Devs kabilesi Gelip İslam ordusuna katılmıştı Evet çok teşekkür ederiz Mustafa kardeşim Bendeniz tabi her zamanki gibi Sizin girişinizi beklemeden Veya bir şekilde sözünüzü Keserek girdim ama Siz zaten fakiri konuşturmak üzere Bazen böyle harekette bulunuyorsunuz İyi de yapıyorsunuz İnşallah Cenab-ı Hak Meşklerimizi, derslerimizi Sohbetlerimizi Allah için yapan Allah'ın rızasını bu vesileyle tahsil eden Ve Hayat meyvasını yani hayatında insan bir marifet meyvesi bulmak üzere yaşar. Bu hayatı Cenab-ı Hak bizlere bu efendim hayatiyeti bu imtihan sahasını bu geçici muvakkat süreyi kendi marifetini gösterebilecek bir şekilde ortaya çıkartmamız için bahşetmiştir. İnşallah Cenab-ı Hak bu vesileyle bizleri razı olduğu ...rızasını eriştirdiği... ...güzel amellerle... E, ...geçirmeyi nasip eylesin... Amin. ...ve marifetullah... ...marifeti hak... ...bizlerden zuhur etsin inşallah... ...şimdi e, şöyle bir hatırlatmada bulunalım... ...Hayber'in fethi önemliydi... ...Hayber'in fethi... ...hani Hudeybiye... ...hep Hudeybiye'yi konuşuyoruz ya... ...yani hakikaten... ...o Hudeybiye-Hayber mevzu... ...arasına bir muhabbet bağı var... Bir şekilde alaka var. O alakayı göstermek için bendeniz yine Hudeybiye'yi hatırlatacağım. Ee, hakikaten bir kişi yani otursa şöyle 25-30 senesini göze alarak hiç çekinmeden böyle bir hedef koyarak Hudeybiye hakkında geniş bir eser bırakmak istese ömrünü harc etmiş olmaz, hayra sarf etmiş olur. Hudeybiye bir fetihti hatırlarsanız. Cenab-ı Hak Hüdeybiye Musalahası ile beraber Muhakkak Açık bir fetih ihsan ettik Fetih tamamdır Mealinde Sure-i Fetih ile bu müjdeyi vermişti İşte Hayber ve Hayber'in fethi Hüdeybiye ile çok alakalı Neden? Hüdeybiye musalahası ile beraber Müşriklerle Savaşmama meselesi Gündemde Tamam. Şimdi ne oldu? Kendi iç işleriyle ilgilenmek için çok büyük bir fırsat çıkmış oldu. Nedir bu e, iç işleri? En başta iç içe yaşıyorlar Yahudilerle beraber. Ve Yahudilerin bu nifakı olduğu müddetçe, müşrikler bile olmasa herhangi bir tehdit karşısında, hep arkadan hançerleyecek şekilde böyle bir hainlik içerisinde bulunmaları, Hayber'in, ki Hayber de Yahudilerin toplandığı en önemli merkez hem ticaret yollarının üzerinde bulunuyor hem de Yahudiler başı sıkışınca Hayber civarına ve Hayber kalesine sığınıyorlar, iltica ediyorlar. Dolayısıyla Hayber'in fethi bir iç meseledir aynı zamanda. Yani içinde o bozgunculuğu yapanları defetme ve sağlam temeller üzerine o tehdidi de ortadan kaldırma meselesidir. Hayber'in fethini anlamamız için şu söze tekrar dikkat çekmek istiyorum. Resulullah Efendimiz'i her fırsatta öldürmek isteyen, yok etmek isteyen, zalim müşriklerle bile bir savaş yapmama anlaşması olmasına rağmen, Yahudilerden emin olamama, hem de yanlarında olduğu halde emin olamama hadisesini düşünürsek, müşrikleri bile dize getiren bir anlaşmayla, onlarla bile savaşma e, hadisesine bir ara verilmişken, Yahudilerin tehdit oluşturması, Asla düşünülemez idi. Bir başka şekilde Hudeybiye'nin bazı müfessirler ve siyer uzmanları, siyer mütehassısları diyorlar ki, Bismillahirrahmanirrahim, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَا Ayeti kerimesinde işaret edilen af açık fete, Hayber'in fethi de dahildir. Zira Hayber, olduğu müddetçe Hayber'de Yahudi birliği, Yahudilerin bu tehditkar tavırları olduğu müddetçe ab açık bir fetihten, rahatlıkla tebliğ faaliyetlerinin olmasından, Müslümanların huzur içinde yaşamasından bahsedilemez. Bu durumda ap açık bir fetih, yani fetih vardır. Fakat fetihin ap açık olmasının alameti Hayber'in fethidir diyorlar. Dolayısıyla Hayber çöre demiştik hatırlarsanız, hem Allah Teala'nın ayetinde işaret edilen olması gereken ve olacak olan bir fetih hem de Resul-i Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin de siyaseti Muhammediyelerinde ve nebevilerinde olan bir harekattır. İşte bunları anlatmış idik. Hayber'in o ilk muhasara kısmında muhkem bir kalede olmaları hasebiyle evet. kendilerinden emin bir şekilde kaleye çekilmeleri fakat muhasarının devam etmesi, gelen yardımların Kesilmesiyle onları hala teslim olmaya bir şekilde davet edilme faslıydı hatta bu arada Amir bin Eksan'ın şehadeti meselesi de vardı Ebu Hureyre radıyallahu anh alakalı mevzular işlenmişti fakat fetih daha doğrusu muhasara günleri devam ediyor ama henüz fetih zahiren müminlerin Kur'an-ı Kerim'de vaat edilen o fetih olarak Aynel yakın olarak gözde görülür şekilde zahir olmamıştı. Yoksa fetin olacağı muhakkaktı. İşte bu fetin tezahürü için bir sancak meselesi vardır ki çok önemlidir. Buradan biz muhabbet bağı dinleyicilerine sancak-ı şerifin teslim edilmesiyle beraber onun altındaki veya üstündeki güzel manaları ve hikmetlerde konuşacağız. Konuşma fırsatı bulacağız sancak teslimi bahsini sizden dinleyelim muhasara devam ediyordu serveri kainat Efendimiz Sallam bir gün yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever o da Allah ve Resulünü sever Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir buyurdu bir daha oraya alalım serveri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yarın sancağı öyle bir ne vereceğim ki sancak öyle bir kimsenin elinde olacak ki o Allah'ı sever Allah da onu sever diyor değil mi? eyvallah Evet. mücahitleri bir merak sardı acaba bu büyük şerefe nail olacak zat kimdi? her mücahidin gönlünde uyanan samimi arzu ve duygu Hazreti Fahri Alemin elinden mübarek ve şerefli sancağı alabilmekti yani anlıyoruz ki şöyle bir şey var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hani bir sürpriz yapacak Yarın ben öyle birine vereceğim ki bunu Hani biliyorum da Öyle birine vereceğim ki Şöyle şöyle olacak değil Bazı yine e, alimler diyorlar ki Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne dedi ki Yarın bu sancağı sen birisine vereceksin Ey Allah'ın Resulü Allah onu sever o da Allah'ı sever Dedi ve ismi açıklamadı. Yani burada bir nezaket var. Bu nezaketi başka bir kıssayla hadi zuhur etti ama anlatayım mı anlatmayayım. Eyvallah anlatmayayım ya anlatayım mı? Sahabinin o sabahı beklemesi telaşıyla konuşalım da sonra gelirse Hz. Hüdayi Efendimiz'den bir şey arz edeceğim. Geceyi bu ümit ve arzuyla geçirdiler. Sabah olunca merak ve heyecanları daha da arttı. Bu heyecan ve samimi arzusunu sadece Hazreti Ömer sonradan, kumandanlığı o günkü kadar arzu ettiğim hiçbir zaman olmamıştır diyerek dile getirmiştir. Hatta şöyle bir şey var, Cenabı Ömer Efendimiz hakkında rivayet edilir. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, hiçbir zaman vazifeye talip olmadım. Allah Resulü bana şu vazifeyi versin diye Hususi bir talepte bulunmadım İki yer müstesna diyor Birisi Necran'dan papazlar gelmişti Onlar Allah Resulü ile Münazara münakaşa ettiler Neticede Ali İmran suresinde vardır bu Kıymetli kardeşlerimiz lütfen okusunlar ee, Allah Resulü Allah'ın emriyle Karşılıklı lanetleşmeyi tavsiye yapıyor ee, Öngörüyor Diyor ki madem öyle bu anlattıklarımı bu kadar açık beyan ettiğim halde siz hala çekişiyorsunuz. Ey Habibim de ki onlara apaçık deliller geldiği halde hala seninle çekişmeye devam ediyorlarsa onlara de ki siz de ehlinizi, ailenizi, sevdiklerinizi alın. Ben de alacağım, geleceğim. Çıkalım meydana, karşılıklı lanetleşelim. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun ve zalinden üzerine olsun. İşte ehli abah. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fatıma'yı, Hasan Hüseyin efendilerimizi ve Hazreti Ali'yi hatta derler ki Cebrail de abanın altına girmiş. Alıyor ben çıktım meydana diyor. Onlar çıkamıyorlar. Neyse o başka bir zamana kalsın. Ee, lanetleşmekten kaçınıyorlar. Çünkü peygamber olduğunu biliyorlar. Peygamberle lanetleşen bir kavmin muhakkak helak olacağını da bildiklerinden çıkmıyorlar. Fakat diyorlar ki ertesi günü Tamam biz dönüyoruz ee, kendi efendim halkımıza, memleketimize. Sen dini işlerini anlatmak üzere, senin dinini anlatmak veya bize danışmanlık yapmak üzere ümmetinin emin bir kişisini bize ver. Resulü Zişan Efendimiz de tamam ben size ümmetimin emin bir kişisini yarın vereceğim diyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bir orada istedim. Hani Allah Resulü ümmetimin emini olarak beni seçsin diye Hatta dizlerimin üzerinde böyle hafif kalktım da Resulullah beni görecek işte budur diyecek ümidiyle Hazreti Fahri Alem Efendimiz ne yapıyor? Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı seçiyor Ümmetimin eminidir diyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah haşerimi beşer edendir. Ümmetin emini olarak vazifelendiriliyor İkinci talip olduğu yerde ya Rabbi o sancak bana nasip olur mu acaba diye sabaha kadar beni uyku tutmadı ve onun heyecanıyla uyudum diyor hani bunu biraz açalım burada eyvallah ee, burada mühim olan hani Üstad Necip Fazıl'ın bir sözü var ya sağına ve soluna bakmadan benim diye ayağa kalkabilme yani bir sorumluluk vereceği düşüncesi veya bir fikri ortaya atıldığında Başkasıdır ya ben olamam dememek. O davaya sahip çıkmak. Muhakkak ben de bu müjdenin içerisinde, ben de bu sorumluluğun içerisinde bulunabilirim düşüncesi çok İslamidir. Yani İslam'ın bize bahşettiği bir ahlaktır. Sahabe-i kiram bu hassasiyetine bakmak lazım. Nedir o hassasiyet? Bir, sorumluluk, bir vazife neticede sancak verilecek ama... O sancak aynı zamanda onu o yolda düşürmemek üzere çok ağır bir mesuliyeti de içinde barındırıyor Onu taşımak ve aynı zamanda da ilk hedef sancaktır Sancağı taşıyan kişiye herkes hücum eder Bu sorumluluğu, bu ağır yükü taşımak üzere talip olabilecek şekilde Hazreti İnsan olarak ortaya çıkmak Yoksa orada makam hırsı değil Birincisi bu İkincisi Allah onu sever, o da Allah'ı sever müjdesine nail olabilmek için duyulan heyecan. Üçüncüsü, Resulullah bir şey söyledi. Muhakkak bu sözde bana da bir pay vardır diyerek, herkesin kendinde Resulullah'ın işaret ettiği ben de olurum duygusuyla tevhid içerisinde olması. Yani bu üç husus çok önemlidir. Şimdi çok alakalı mı alakasız mı bilemiyorum ama güzel bir hadise var. O hadiseyi burada nakletmek lazım. Gerçi süre de biraz azalıyor. Şöyle yapalım. Büyüklerimizin örnek hayatından misal vermeden, çünkü dağılacak mevzu. Bu mevzuyu bugün bitirmek istiyoruz. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bir, bir sorumluluk verileceği zaman hizmetin şekline, şemaline bakmadan... Bu vazifeyi muhakkak ben de yapabilirim. Madem ki umuma söyledi, bir kişi olarak tayin etmedi, o halde ben de Allah'ın izniyle bu vazifeyi yaparım şuuruyla o sorumluluğu yüklenmek. İkincisi, Allah ve Resulünün sevgisini kazanmak üzere herkesin heyecan duyması. Üçüncüsü, Resulullah Efendimiz bir şeyi işaret ettiği zaman yok canım ben bunun dışındayım dememek. Muhakkak Allah Resulünün o sözünün Kendisini kuşattığını düşünmek. Biz buradan bu manayı tahsil edelim ve isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Resulullah Efendimiz böyle söylüyor ve ashab-ı kiram heyecanlı bir şekilde sabahlıyor. Evet. Her bir mücahit aynı arzu, aynı heyecan, aynı ulvi duygular içinde merakla bekleşirlerken sabah namazından sonra Nebiye Ekrem Efendimiz sancağın getirilmesini emretti. Sancak derhal getirildi. Artık bütün dikkatli bakışlar Efendimizin mübarek elinde bulunan sancağın üzerinde, kulaklarsa mübarek ağızlarından çıkacak ve Fatih'i belirleyecek söze pür dikkat kesilmişti. O da Fatih derken, yani kaleyi fethetmeye, o fütuhata vesile olacak zat manasına, evet. Bu merak ve heyecan dolu manzara arasından Hazreti Resulullah Ali nerede diye sordu. Artık... Fatih belli olmuştu. Gariptir ki o sırada Hazreti Ali Efendimiz gözlerinden rahatsızdı. Ya Resulallah onun gözleri ağrıyor dediler. resul Ekrem Efendimiz buna rağmen olsun çağırın gelsin buyurdu. Şimdi bu göz ağrısı tabi yani gözüm ağrıyor biraz şöyle uzanayım gibi bir ağrı değil. <gülüyor> göz rahatsızlığı yani gözleri oyuluyormuş gibi oluyor ve ayağa kalktığında... Ayakta duramayacak şekilde Sendeletecek şekilde Bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada Diyorlar ki ya Resulallah Yani gelecek durumda değil Gözleri çok ağrıyor Hatta Hazreti Ali Efendimiz de daha sonra anlatır Bunu kendileri Sanki böyle Semavattan gök taşları Düşüyormuş gibi yıldızlar düşüyormuş Dökülüyormuş gibi yani Çakmak çakmak oluyor ve Dengesini kaybederek düşecek şekle geliyor. Öyle bir ağır, öyle bir sancı var. Ee, Hazreti Ali Efendimiz de yine rivayete göre iki kişinin kolunda geliyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in koluna giriyorlar ve o şekilde kaldırarak getiriyorlar. Evet. Haberi alan Hazreti Ali derhal huzure çıkıp geldi. Ağrıyan gözleri Fahri Kainat Efendimiz'in mübarek duasıyla şifa buldu. Efendimiz ayrıca onun için Allah'ım sıcağın soğuğun sıkıntısını bundan gider diyerek de dua etti Hz. Ali Efendimiz der ki o günden sonra ne sıcaktan ne de soğuktan asla rahatsız olmadım Evet Hz. Ali Efendimiz yazın ince giyinirmiş Hani oranın da çünkü yazı kışı var şey, Yazın kalın giyinirmiş keçe mesela yün e, kışında ince giyindiği vakı olurmuş Yani üşümüyor musun derlermiş Resulullah'ın hayberde ettiği duadan sonra bedenim da soğuktan etkilenmiyor cevabını verilmiş. Yine bir zat Hz. Ali Efendimiz'in o gözlerine mesedilmesini anlatırken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gözlerinden öptüğünü söylüyor. Gel yaklaş ya Ali diyor, gözlerinden öptüğü söyleniyor Fahrikanet Efendimiz'in. Ve orada hatta ben Deniz'in okuduğu bir eserde diyor ki hiç diyor maşuku aşığı öptüğünde gözünde ağrı kalır mı diyor. Hz. Ali Efendimiz'in gözlerini öptüğü an itibariyle Hz. Ali Efendimiz yaşadığı müddetçe hiç göz ağrısı çekmemiş ve hiçbir zamanda bakışı eskisinden kuvvetli olmuş yakını ve uzağa çok daha net görür bir kabiliyet zuhur etmiş uzakları dahi görür bir hal zuhur etmiş ve son hayatlarının son nefesine kadar hiç göz ağrısı göz şikayeti olmamıştır evet baki olan mahbubun baki olan maşukun baki olan şifasından ve nuri aynından Hz. Ali'ye intikal olduğu hiç şüphesizdir evet Hazreti Resulullah'ın aksancağı artık Hazreti Ali Efendimizin elindeydi. Merak dolu bakışlar birden imrenmeye kaybolmuştu. Demek Allah ve Resulü'nün sevdiği ve onun da onları sevdiği zat buydu. Demek Hayber bu şerefli zatın elinde feth olunacaktı. Her bir sahabi aynı duygular içinde İslam'ın bu bahadırına gıptayla bakıyorlardı. Sancağını Hazreti Ali'ye teslim eden resul Ekrem bir de kendisine zırhlı bir gömlek giydirdi ve Zülfikar'ı da beline kendi eliyle bağladı. Sonra da Allah sana fetih nasip edinceye kadar çarpış, sakın arkana dönme diye emretti. Şimdi burada bir hem birinci bölümde nihayete ermek üzere duracağız. Şunu hatırlatalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kılıçları giydikleri elbiseler, binekleri, asası, emamesi, efendim sürdükleri kokulara kadar çok geniş tafsilatlı olarak kaydedilmiştir. Bunlara şemail-i şerife bahsi denir. Allah Resulü'nün zatına ait, oturup kalkmalarına ait özellikleri anlatan muhtasar risaleler vardır. Şemail-i şerife isimli eserde Tirmizi'nin eserinden istifade ederek bunu okuyabilirsiniz Kıymetli dinleyicilerimize bunu aktaralım Ayrıca yine yeni hazırlanmış Şemail-i Şerife kitapları da var Oradan bakabilirsiniz Dolayısıyla Zülfikar'ın da Ta Hz. Süleyman Aleyhisselam Efendimiz'e kadar dayanan Bir kılıç olduğunu Muharebe esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ganimet olarak kaldığını Bir peygamberin kılıcı ancak peygamberde bulunur Diyerek aldığını ve daha sonra da o kılıcın Hazreti Ali Efendimiz'e tevdi kılındığını oradan kıymetli kardeşlerimiz okuyabilirler inşallah. Hayber'in fethinde sancak Hazreti Ali Efendimiz'in elinde ve öyle bir sahnede bırakmıştık dinleyicilerimizde belki gözlerinde öyle canlandırmışlardı. Tabi yani şimdi ne demek yani Allah Allah. Ve Resulü onu çok sever O da Allah ve Resulü çok sever Mesele bitmiştir Apaçık bir fetihtir bu Neresi apaçık bir fetih Hz. Ali gibi bir insanı Sevmek Allah ve Resulünün sevdiği Bir insan olarak kefil olunan Bir zatı sevmek Değil senelerdir Küfür kalesi olarak bir Yahudi Kalesini devirmeye Bizim kalplerimizde çöreklenmiş olan şeytani kalelerin ve putların dağılmasına da her zaman nedir? Fetih için bir vesiledir. Yeter ki sen sancağı öyle birine ver. Kendindeki Muhammedi aşkın sancaktarlığını Ali gibi bir muhabbete o muhabbetle şöyle yaptığında o senin Allah'ın izniyle o fetolunmayacak zannettiğin kaleleri o ahlakı rezileyi zülfikarıyla dağ Allah Resulünün sancaıyla da muhakkak halleder. Fetih daimidir. Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği fetih af açık fetih Mekke ile Hayberle sınırlı olsa Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin hükmünün o zamanda bitmesi icap eder. Her zaman için gönül Kâbesi vardır. Her zaman için vücut Mekkesi vardır. Her zaman için mevhum vücut şaibeleri vardır. Her zaman için insanda Vazgeçemeyeceği zaaflar, vazgeçemem zannettiği, yıkılamayacak zannettiği egolar, enaniyet, küfür, izleri, nişaneleri vardır, olacaktır. Her koldan yardım istemek icap eder. Allah'a vasıl olmak için vesileler edininiz diye bizzat Allah emretmektedir. Allah'a vasıl olmak için vesileler edininiz diyen bizzat Hazreti Allah'tır. O açık bir feti müjdeliyoruz. Eğer Muhammedi bir aşka Allah'ın ve Resulünün sevdiği zatları sancaktar yaptıysan o vücut Mekke'sinin fethi muhakkaktır. Kalp Ka'besinin putlardan temizlenmesi muhakkaktır. O Kabe'ye giden yolları tutan şeytani kalaların bir şekilde ehli fütüvet sayesinde Mücahitlerle, nefsiyle, cihatla yıkmak mümkündür. Ama bir şart var. İvazsız, garazsız itaat ve bu muhabbet çerçevesinde mana kıblesinin imamlarını iyi bilmek. Mana kıblesinin imamlarını iyi bilmek. Şimdi düşünün, namazdasınız. Kendi başına kıldığınız namazda bir şekilde vesvese yapmak vesaire yapmak Tabii ki namazın feyzini vesairesini etkiler. Fakat bir imama tabi olduğunuzu düşünün. Namazdasınız ve bir imama tabi oldunuz. İmam okuyor, siz o imamın arkasında, imamı hiç sevmiyor. Kıraatinden hiç memnun değil. Halinden hiç memnun değil. O vaziyette arkasında saf tutuyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? O namazınız da kabul olmuyor. Cemaatten de düşüyorsunuz, günahkar oluyorsunuz. Hiç girmeyeydin daha iyiydi. Mana kıblesine döndün, mana kıblesinin imamını da iyi bileceksin ve tabi olmayı da bileceksin. Ona göre bir imam bileceksin. Dolayısıyla evet cemaatle namazın ecri çok büyüktür. İnsanın tek başına yaptığı hatalar bile affolunur. Ama ne şartla? Cemaati bozmamak şartıyla. Allah Resulünün bir ehli sünnet vel cemaati vardır kardeşim. Bunun da imamları vardır. Bu imamlara karşı kalbinden buz ettiğin anda cemaatten düşersin. Senin ferden bile cennete girmen, ferden dahi Cemaatullah'a vasıl olman tehlikeye girmiştir. Neden? Ehli sünnet vel cemaattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sahih senetle gelen bir hadis-i şeriflerinde uzundur bir hadis-i şerif. Şeytanın kullara yaklaşması bir kurdun sürüye yaklaşması gibidir maalinde bir hadis-i şerif vardır Kurt cemaatten ayrılan sürüden ayrılan zayıf ülkek vesaire böyle gördüğü bir kuzunun peşine düşer diyor koyunun peşine düşer İşte ehli şünnet sünnet vel cemaat itikadından akaidinden kopan insanlar bu sürüden ayrılan insanlar ki bu sürüden ayrılmaların sebeplerini de Allah Resulü anlatır. Cemaate tabi olmamak, şunu yapmak, bunu yapmak, insanların genel kabul ettiği, müminlerin genel olarak ittifak ettiği şeylere zıt hareketler yapmayı bile Hadis-i Şerif'te zikrediyor. Şaz diyor hatta şaz. Yani şaz olan böyle tek başına kalmış, kıyıda köşede kalmış olan şeyler üzerine bazı insanlar itikatlarını kurarlar. Yeni bir şey buluyorum zannederler. Şeytan öylelerini avlar diyor Hz. Resulullah. İşte böyle cemaatten ayrılmamak için Hazreti Ali gibi bir şahsiyeti, aynı şekilde tabii Hazreti Ebubekir Efendimizi, Hazreti Ömer Efendimizi, Hazreti Osman Efendimizi. Yani zaten hangi akıl, hangi iman sahibi bunları birbirinden ayırabilir ki? Mümkün değildir. İşte böyle zatları sancaklar yaparsan o sendeki kendine ait eski din kalıntıları tarif edilmiş olan senin din zannettiğin şeyler sende çöreklenmiş olan hayberler teker teker düşer. Neden? Çok sağlam mücahit onlar. Yeter ki onlar ele alsın sancağı. Yeter ki onlar ele alsın zülfikar. Arz edebiliyor muyum? Talibi hak sen Vuslat dilersen, çal tatlı nefse seyfi celali diyor bir şiirde. talib haksen, vuslat dilersen, çal tatlı nefse seyfi celali. İşte Allah Teala o kelime-i tevhidi, o esmai ilahiyeyi, muhabbetle, aşkla bizde meşk ettirecek imamları bilmeyi, önderleri tanımayı bizlere bahşeylesin inşallah. Amin. Bak fetih bile öyle zuhur ediyor. Efendim orduda Hazreti Peygamber var. Bir dua etseydi olmaz mıydı? Olurdu. Allah Resulü bile Hayber'in fethinin düşmesi için bir vesile. Allah'ın razı olduğu bir vesileye tabi oluyor. Resulullah bile. Sen nasıl Resulullah'a varmak için vesilesiz gideceğini zannediyorsun? Hangi akılla? Hangi akılla? Ashab-ı kiram Arapça bildikleri halde İnan ayetleri kendi başlarına mı Yorumluyorlardı Bir mecliste konuşulduğu zaman bile Hemen hop Abdullah İbn Abbas'ın yanına. Ya Abdullah Ne demek istedi Resulullah Anlat bize Veya ya Ali Allah Resul orada bir şey işaret etti ne buyurdular Mescide Ali var Mescide Ebu Bekir var ne demek o Ayrı ayrı imamet mi yapmışlar Hayır Sohbet halkaları oluşturuyorlar Resulullah'ın o anda söylediği sözleri şerh etmek için bile imamlar var büyük olduğu kabul edilen zatlar var Ashabın içerisinde var mı bir zat Ben Resulullah'a bakarım kardeşim Ebu Bekir'i tanımam diyen bir tane fert çıkmış mı Ben Resulullah'tan mı mesulüm ya siz kim oluyorsunuz Bir tane böyle sahabi çıkmış mı Ben Allah Resulünü bilirim Ebu Bekir'i tanırım Ali'yi tanımam diyen bir zat çıkmış mı Çıksa da Resulullah kabul etmiş mi Mesele bitmiştir. Hani bu zamanda dersin ki, ya ben Mustafa'yı kabul ediyorum Fatih Hoca'yı ısınamıyorum. Tamam, problem yok. Radyoda yine işini yaparsın. Ama İslam müessesesinde, Allah Resulü'nün sahabisine, çok seviyorum dediği bir zata, dil uzatan, onlara yan bakan bir insanın, cemaatte barınması mümkün değildir. Böyle midir? Evet. O halde ehl sünnet vel cemaat, akaidine ve Allah Resulüne ve Allah'a, Vasıl olmaya giden yolda Onların birine yan bakmak Ben hepsini seviyorum ama Şuna gıcık oluyorum Şuna hiç muhabbetim yok demek İnsanı bu yoldan alıkor Neden Resulullah zamanında böyle bir şey yapan kişi Anında dışarıda buluyormuş kendini Anında dışarıda buluyormuş Hatta Resulullah Efendimiz Kendisiyle beraber bulunan Münafıkları bile laf söylettirmiyor Arz edebiliyor muyum İşte bu çok önemli bir meseledir Ve hallolmuş bir meseledir ama görmek isteyeni. Göre nedir görene Köre nedir köre ne? evet Eyvallah. Kahraman Hazreti Ali mübarek sancak elde heyecanla ilerliyordu. Bir müddet gittikten sonra Ya Resulallah ben onlarla neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım diye sordu. Ha, şimdi burada başka bir şey var. Şimdi burada müellifimiz anlatıyor ama başka eserlerde şöyle anlatıyor bu hadiseyi. Şimdi Hz. Ali Efendimiz Fatih, Fatih-i Hayber Allah Resulü'nün de bir ismi Fatih'tir, fetih yaptığı için aynı zamanda Hz. Ali Efendimiz'in de bir ismi Fatih'tir Ebubekir Bekir, Hz. Ömer Hz. Osman Efendilerimizin de isimlerindendir Fatih ismi Şimdi Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz ve Hz. Ömer Efendimiz Fatih isimlerini Resulullah'tan sonra almışlardır Hz. Ali Efendimiz Fatih ismini fatih Hayber olarak Resulullah hayattayken almıştır. O yüzden Fatih denildiğinde akla Hazreti Ali Efendimiz gelir imiş. İsmim Fatih olduğu için şey yapmıyorum. Bu isim üzerinde düşünülsün diye söylüyorum. Yani ecdat bu ismi koyarken bu nezakete dikkatinizi çekiyorum. Resulullah hayattayken Fatih ünvanını alan ilk kişi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Fatih ismini almıştır. Şimdi... Burada anlatılırken sancakta şöyle bir özellik var. Asım Köksal'ın tarihinde. Tarihü tabeli de var mı bir, bir, şu an hatırlayamıyorum. Ee, ama Vakidinin tarihinde de olabilir. Neyse baksın arkadaşlar. Şimdi Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sancağı veriyor. Git onlarla çarpış. Hiçbir zaman düşmandan yüzünü çevirme. Yürü diyor. Arkana dönme. Hz. Ali Efendimiz bir müddet gittikten sonra Resulullah'a soruyor diyor ya kitapta. Ama nasıl sormuş biliyor musunuz Mustafa'cığım? Arkasına dönmeden sormuş. Sırtı Resulullah'a dönük olarak bağırarak soruyor. Resulullah'a duyuruyor. Ya Resulallah diye ne buyuruyor orada metinden okur musunuz? Ben onlarla neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım? Neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım ya Resulallah? Sen bana dönme dedin. Hz. Ali bu sözleri söylerken elinde sancak Belinde Zülfikar kaleye doğru yüzünü çevirmiş. Resulullah'a sırtı dönük soruyor. Dönme dediği için peygamber. El emru favkal edep. Emir edebin üstündedir. Emir olduğu zaman artık bakılmaz. Dönme dedi çünkü. Normalde sırtı dönük konuşulmaz Hazreti Resulullah'la. Ama dedi ki arkana dönme. Öyle dediyse soruyu bile arkasına dönmeden soruyor Hazreti Ali. Ya, Evet ne buyuruyor peygamber Efendimiz? Allah'tan başka ilah ve ibadet edilecek bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulununcaya kadar onlarla çarpış. Evet. Bize yaptıklarının hesabını sor. Bir tane kundakta bırakma. Şunu et böyle et. Hani diyorlar ya. Şimdi yeni yeni şeyler basılmış artık. Gençler, Yahudi gençleri tişörtlerin arkasına bastırıyorlar artık yani. Hamile çarşaflı bir kadın var. Tişörtlerine bunu sırt şey yapmışlar. Gördünüz mü onu siz? Ya böyle dürbünü tüfeğin dürbününden bakıyormuş gibi tam odaklamış o kadının karnındaki çocuğa hamile kadının karnına hedef almış. Ve İbranice yazılarla tişört bastırıyorlar şimdi yani işte bunlardır. Sen bırak diyor onu öldürmeyi öldürdüğün zaman diyor bir taştaki kuş vuracaksın. Böyle vahşet. Şimdi bu insan nasıl öfkelendirir değil mi? İnsan nasıl öfkelendir. Haklıdır da kendisine göre. Fakat en haklı Allah'tır. Hak Allah'ladır. Ne kadar kızarsan kız, ne yapılırsa yap yapılsın Hazreti Ali gibi bir şahı merdanın şehit edilirkenki hali gibi. Ellemeyin diyor İbn Daha ölmedi nasıl kısas yaparsınız diyor. Ben daha ölmediyim ki çullanıyorlar üzerine. Hazreti Ali Efendimizi hançerliyor. Hemen üzerine atlıyorlar, biştirilecekler işini. Ben daha ölmedim, kısas yapamazsınız diyor Hazreti Ali Efendimiz. İyileşirsem ben vereceğim cezasını. Geçenlerde bir sohbette dinledim. Hazreti Hüseyin Efendimiz soruyor, ne yapacaksın baba? İyileşirse affederim diyor. Hazreti Ali. <gülüyor> İyileşirse affederim diyor. Cezasını ben vereceğim ama Allah'ın dini bozulmayacak. Herkes kendi fevliliğini, kendi gayretini bir şekilde dine şey yapar da e bunu din gayreti gibi gösterirse Nasıl çıkarız biz bu işin içinden Hazreti Ali Efendimiz'e de demiyor ki Hazreti resul Ekrem Efendimiz Git onlara hesabını sor Bir tane taş üstüne taş koyma demiyor Diyor ki Allah ve Resulü Kabul ederlerse kılıcını çekersin Onlarda çünkü onlar Ancak böyle Bu şekilde onların Nifakından emin olabiliriz Yani Şahsi bir kin yoktur Şahsi bir kin yoktur biz onları illa de bu dine gireceksiniz diye icbar etmedik. Dinliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? Sözü açıklamaya gayret ediyorum. Lütfen kulağınızı bizden yana verin. Biz onlara ille de bizim dinimize gireceksiniz demedik. Fakat onlar her fırsatta fitne yaptılar. Şu anda ancak ve ancak Allah'ın himayekarlığıyla kurtulabilirler bu cezada. Neden? Burada bir incelik var. Anlatalım mı onu? Buyurun. Çok önemli Burada bir incelik var Nedir o bir kişi İslam olduktan sonra Eski yaptığı hatalar sorulmaz Bize bu kadar zulmettiler Bu kadar namussuzluk yaptılar Ee, ancak ve ancak Allah ve Resulü kabul ederlerse ki O zaman dinlerini terk etmiş olurlar Allah'ın bir kanunu vardır Eskiden yaptıklarından Sorulmayacak ancak böyle kurtulurlar diyor. Yoksa onları kurtaracak Bir şey yok artık yani onlar artık o tolerans vesaire, tolerans kelimesi de çok şeydir zaten. Yani onlar şu anda başka türlü kurtulamazlar. Hayatları kurtulsun diye orduyu sevk ediyor. Hazreti Ali çarpışırken bile onların neyle kurtulabileceğini ona söyletiyor. İşte bunun adı fetihtir, işgal değildir. Hakimiyetimizi kabul etsinler git, burada bir Allah'ın peygamberi var, sizi de böyle inim inim Kurtulsunlar diyor yani. Yoksa ölecekler. Evet. Allah'tan başka ilah ve ibadet edilecek bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadette bulununcaya kadar onlarla çarpış. Onlar bunu yaptıkları takdirde can ve mallarını kurtarmış olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Yüce Allah'a aittir. Bu cevabı alan Hazreti Ali kararlılık ve sevinç dolu bir sesle Ya Resulallah! Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacağım dedi. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz onların kalelerinin yanına varıncaya kadar vakar içinde ilerle. Sonra onları İslam'a davet et. Ya tek gidiyor ya. Hayberi bendeniz işte bu hac mevsiminde gördüm. Yalçın kayalıklar üzerinde bir kala. Tek başına gidiyor ya Hazreti Ali Efendimiz. Tek başına. Yani yukarıdan daha ki biliyorsunuz bahsi geçti taş atarak bile insan ölebilir. Yani o ivme o hızla yukarıdan bırakılan bir taş rahatlıkla öldürücü olabilir. Çünkü gittim gördüm biz bizzat müşahede ettim ona binaen konuşuyorum. Hazreti Ali gidecek tek başına sancak elinde hadi gelin bakalım diyecek. Hani Ali meydanı derler ya Allah bir er gönderiyor şimdi. Hadi bakalım evet. Onların kalelerinin yanına varıncaya kadar vakar içinde ilerle. Sonra onları İslam'a davet et. Müslüman oldukları takdirde mükellefiyetlerini bildir. Vallahi senin vasıtanla Allah'ın onlardan tek bir kişiye hidayete erdirmesi, senin için birçok kızıl deveye sahip olup onları Allah yolunda sadaka vermenden daha hayırlıdır. Savaşmaya giderken bile bir insan kurtarabiliriz diye düşünüyor ve. Hazreti Ali Efendimiz'e meşhur söylenen sözdür bu. Bir kişinin hidayetine vesile olmak. Ne kadar büyük bir ecir. Evet. Bir cümleleri toparlayalım. İkinci arayı vereceğiz galiba. Böyle buyurarak aynı zamanda İslami fetihlerden maksadın ne olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ortaya koyuyordu. Hayber'in Fatihi Hazreti Ali Efendimiz sancak elinde Hayber Kalesi'ne doğru at sürmekteydi. Hazreti Ali elinde Hazreti Resulullah'ın beyaz sancağı ile mücahidlerin önünde ilerleyip sancağı Natat kalesinin dibine dikti. Onları İslam'ın umdelerini anlatıp Müslüman olmaya davet etti. Yani düşün bir Ali gibi bir Merdan, Şahı Merdan, Esedullahil Galib, Şiri yazdan, Ebul Haseneyn, Ebu Turab Hz. Ali kerremallahu ve cehu ve zatehu radıyallahu an efendimiz yani meydana dikilmiş böyle kalenin burcunda şöyle şöyledir biz bir Allah'a inanırız o Allah'ın oğlu yoktur Allah'ın şeriki yoktur onun melekleri vardır kitapların hepsini tanırız diye tam bir hatip edasıyla sancağı dikiyor tek başına havaz ediyor ok gelebilir taş atılabilir Resulullah ne dediyse onu yapıyor. Çıkıyor meydana ve anlatmaya başlıyor. Hazreti Ali. Kerrem Allah'u ve Cehu. Evet. Fakat Yahudiler Müslüman olmayı kabul etmediler. Çarpışmak için kalelerinden çıktılar. Yapılan çarpışmada birçok yiğidi mücahidler tarafından yere serildi. Bu arada Hayber Yahudilerinin en cesuru kabul edilen Merhab, kardeşinin de öldürenler arasında olduğunu duyunca, askerleriyle birlikte kaleden çıktı. Üzerinde iki kat zırh gömlek vardı. İki kılıç kuşanmış, başına da iki sarık sarmıştı. Bu heybetli görünüşüyle, ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere arslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır diye haykırıp övünüyordu. İşte haykırıp övünme meselesini anlatmıştık. Artık bu programı dinleyen kardeşlerimiz bu tariflerden ve açıklamalardan neredeyse bıktılar ama müşacaei kelam değil mi? Şecaat cesaret gösteren kelam konuşma yapmak adetten savaşırken. Ben işte şöyle kükremiş aslanları bile kaçıranın falan bilen gibi meydana laf savuruyor. Evet. Cesaret kahramanı Hazreti Ali Efendimiz duyduklarına hiç aldırış etmeden ben de annemin bana Haydar adını taktığı adamım cesarette ormanlardaki en heybetli aslanlar gibiyimdir. Sizi yaşatmayacak, yere sereceğim diye cevap verdi. Ben anamın karnından aslan çıkmışım diyor. Haydar'ım ben diyor ya. Sen kimle baş edeceğini zannediyorsun? Sen başka aslanlarla, sonradan aslanım diyenlerle karıştırma beni. Anam ben doğduğumda bana aslan dedi ya. Çünkü neden? Hazretleri doğduğunda yanına kimse yaklaştırmamış anlatmıştım ya. Pençe gibi eli Annesi yaklaşmak istemiş elini pençesini Meme vermek istemişler memeyi itmiş resul Ekrem Efendimiz geliyor ya içeri. anlatayım bir daha Eyvallah Nol, Aman diyorlar Muhammed yaklaşma bir acayip bir çocuk bu cinlendi mi ne Hiç yanına yaklaştırmıyor Kuvvetli diyorlar bir de adam gibi kuvveti var Annesi yaklaşamadı diyorlar Nasıl hiçbir şey yemedi mi Hayır yemedi yaklaşmak mümkün değil Pençe gibi elleri var Beşiye eğildiği zaman ellerini yana açmış Hazreti Ali Efendimiz. İki can servere eğiliyor, kucağına alıyor ve ondan sonra mübarek dilini uzatıyor. Hemen mübarek dilini yapışı veriyor Hazreti Ali. Allah razı O Haydar ismini oradan alıyor yani. O doğduğu anda bu aslan diyorlar ya. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir evlat bu? Aslan. Acı bir kuvveti var Hazreti Ali Efendimizin. Hani ben bazı pehlivanlar tanıdım. Kas kuvveti falan değil. Yani bir şeyi böyle tuttuğunda Böyle adamın yani elini tutamazsın o Bizim böyle Do Anadolu'da falan vardır Böyle bir yiğit delikanlılar İstanbul'da pek rastlamadım da Mesela bir arkadaşımız vardı Kulağı çınlasın bayburtlu bir arkadaşımızdı Acı bir kuvvet Çocukları falan öyle yani 8 yaşındaki çocuk 20 yaşındaki adama Meydan okurdu bilek güreşin Böyle has bir kuvvet damardan geliyor yani. Ali efendimiz öyle bir, Anam doğduğunda bana Haydar ismini Vermiş diyor ben aslan öyle bir aslanım ki ormana girdim de aslanlar kaçar benden diyor Hz Ali de. Yani gel diyor aslanda maharetin varsa bana gel. Sen aslan görmemişsin demeye getiriyor Hazreti Ali. Gel bakalım diyor. Yapılan teke tek vuruşmada Yahudilerin en kuvvetli adamı Merhab, Esedullah ünvanının sahibi Hazreti Ali karşısında dayanamayıp kafası zülfikarla ikiye bölünerek yere düştü o iki katsı hı sarığı böyle hışır gibi böyle hop Cenab-ı Ali Efendimiz bir şeyi zırhına kadar yarmış Hazreti Ali Efendimiz. Mesela dört halife içerisinde en büyük en ağır kılıç da Hazreti Ali'nindir. Mesela 100 santim işte 98 santim falan Hazreti Ali'ninki 120 110 civarındadır ve çok geniştir. Yani çok kılıç kullanması ayrı bir de böyle ağır kılıç, ağır kılıç ne demek? Indirdiği zaman o kılıcı taşımak taşındığı zaman, indirdiği zaman da öyle. Ben Topkapı Sarayı'nda görevli olan arkadaşlarla konuşmuştum. 86, 87 sıralarıydı. Sultan Fatih'in bir kılıcı vardır. Böyle üçgen gibidir, üçlü gibidir. Üç tarafı da keser. Böyle içlerinden içe doğru dönük açıları olan üçgen gibi düşünün. Öyle gelir. İki kişi kaldırırken belimiz ağrıdı, dedi. Yani öyle bir kılıç. Düşün bunu tek elle sallıyor. Yani kılıç, bilek, evet. Şimdi nereden hatırıma geldi bende? de dağıldım biraz. Evet, devam edelim. Manzarayı gören Hazreti Resulullah, mücahidleri müjdeledi. Sevininiz, Hayber'in fethi artık kolaylaştı. Bundan sonra mücahidler, cesaretle düşmanın üzerine yürütüler. Bu arada birçoğunu yere serdiler. Sadece Hazreti Ali, o gün sekiz Yahudi'yi öldürdü. Bak burada bir incelik daha var. Efendim o aşk ne yapar? O fütühat dediğin şey nedir biliyor musun? O fütühat dediğin şey, Fetih hareketini başlatmak mesaj. Fatih, Fetih hareketini başlatan zattır. Tek başına fethetmez tabii ki. Tabii ki ordusu vardır. Fakat o ordunun imamesi gibidir o. O bir açar, o açıldığı yerden arkasından sebil gibi akmaya başlar. Hazreti Ali Efendimiz nasıl ki bu konuşma erbabına anlayan anlayacaktır. Kevser'in sahibi Hazreti Resulullah'tır. Sakii Kevser Hazreti Ali'dir. Havzu Kevser'in sahibi Hazreti Muhammed Efendimizdir. Aleyhissalatu vesselam. Fakat o Kevser'i dağıtacak olan Hazreti Ali'dir. Sakii Kevser'dir Hazreti Ali. Ne demek bu? Sen öyle bir aşk bul ki kendine o aşk tek başına yapar mı? Tabii yapar. Nasıl yapar? O aşk imamete geçtiği zaman arkasından sendeki kuvvetin hepsini sürükler. O önderliği yapar aşk. Tek başına yapmaz o. Yine sen yaparsın. Dışarıdan kuvvet gelmez. Ama imamını bul. Mana kıblesinin imamını bul. O imam bir geçtiği zaman aynı hiçbir şey okumazsın imamın arkasında. Sırf imama tabi olmakla beraber kaç derece artar namazın. Hatalı okuman bile sayılmaz. Kabaat sayılmaz. Kamilen namazı kılmış olursun. Öyle değil mi? İşte o imam yapar onu. İmamete tabi olman. Senin kadardır. Belki senin ayarında bile değildir bazen. Ama işte oraya tabi o tevhid. Oradan zuhur ettiği zaman bu niye ondan zuhur etti demeyeceksin. Tabi olacaksın. Hazreti Ali Efendimizin gidişine bakıyor. Fetih tamamdır diyor Hazreti Peygamber. Tamam diyor ya. Musluklar açıldı artık. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. Fetih öyle başlar. Bulunduğu yer ve ona tabi olunan şeyi, tepelediği bir tanesini tamam. Ayrıca şuna da işaret vardır. İnsan o sahip olduğu aşk-ı ilahiyle kendisini yıkan veya kendisinin fütuhatına mani olan bir taşı kaldırdığında, bir huyunu tepelediğinde arkasından o fetih olur. O Herkeste o kapı farkıdır. Kimisinde şehvettir, kimisinde kibirdir, kimisinde hasettir, kimisinde yalandır, kimisinde gıybettir, kimisinde adam beğenmemektir, kimisinde şaşılıktır. Herkeste de vardır onu yıkan bir günah. O aşkı onun üzerine teksif ettiğinde, o günahı kaldırdığında, hop hemen arkasından diğer günahlar da, diğer seni Allah'tan alıkoyan şeyler de teker teker gitmeye başlar. Aşk adamı onu yaptırır. Seni sana kilitleyen şeyin fetini yapar aşk, ilahi aşk ve irşat tabii ki. Hatta bir ara Hazreti Ali Efendimizin elinden kalkanı düştü. Hemen yanındaki kalenin kapısını yerinden sökerek kendisine kalkan yaptı. Evet meşhurdur bu. Yani kale kapısı deyince kıymetli kardeşlerim şu da hani o kadar büyük kale kapısının nasıl ya aklama hal. Hayır. Öyle değil o. Büyük kale kapıları var. O kale kapıları kale kapılarının o büyük kapısı var ama Ayrıca yayaların ve atların geçebileceği kalenin içerisinde bir kapı daha var. Yani o kapı açılıyor giriş çıkışlarda. Umumi girişlerde, erzak girişlerinde atlı arabalar falan girildiğinde büyük kapılar açılıyor. Onun haricinde hala hazırda belki tarih filmlerini vesairesini veya bazı şeyleri ziyaret ettiyseniz... ...Topkapı Sarayı'nda da bazı ona benzer kapılar vardır. Kocaman kapıdır. Her defasında o koca kapıyı açmazlar. İki kişi çıkacak mesela. Gucur gucur gucur gucur. O kapıyı açacak halleri yok. Onun içerisinde bir ufak kapı daha vardır ama yine o ufak kapıda bir atlının geçebileceği bir kapı olarak düşünün. Kafasını eğerek de geçse. Neticede o da demirden veya ağır tahtadan, kalın odunlardan ama demirlerle vesaireyle perçinlenmiş efendim menteşeleri. Kalkanı düşüyor Hazreti Ali Efendimizin. Bakıyor orada kalenin kapısının o ufak kapısı var. Pençe gibi koparıyor onu. Takıyor koluna halkasından. bileklerine geçiyor. Halkası var ya onun. Takıyor böyle bileğine kalkan gibi onu kullanıyor. Kapıyı da elinde tutuyor yani. Fetih gerçekleşinceye kadar da kale kapısını elinden düşürmedi. Fetih müyesser olduktan sonra Hazreti Ali Efendimiz kapıyı yere bıraktı. Sekiz kişi hep evet. beraber sarıldıkları halde onu kaldırmaya muvaffak olamadılar. Adamlarının teker teker yere serildiğini gören diğer Yahudiler gerisin geri kaçışmaya başladılar. Artık düşman bozulmuştu ve Resul-i Kibriya Efendimiz'in beyan buyurdukları gibi Allah fethi Hazreti Ali eliyle Müslümanlara ihsan etmişti. Kaçışan düşman askerleri arkasından Hazreti Ali Efendimiz'le birlikte mücahidler Natat kalesine daldılar. Fakat orada çocuklardan başka kimse göremediler. Onlara dokunmadılar. Akıbetin kötü olacağını gören Yahudiler, Natat'ı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Mücahitler, Naim Kalesi'ne doğru yöneldiler. Burada da düşmanla şiddetli çarpışmalar cereyan etti. Düşman birçok adamını da bu kale önünde yapılan çarpışmada kaybetti ve kale teslim alındı. Evet. Naim Kalesi'nin düşüşünü, saat bin Muaz Kalesi'nin teslimi takip etti. Evet. Fetih bu şekilde zahir oluyor. Allah katında zahir olan, Resulullah'ın ilminde zahir olan bu fetih ilmel yakînden aynel yakîn mertebesine, asabının da malumu ve aynel yakîn derecesinde de fetin zuhuru mümkün olmuş oluyor, gerçekleşmiş oluyor. Fakat biz şöyle son şöyle toparlamak adına o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 Hayber kalelerinin kuşatıldığı sırada Yahudilerin silahlarına sarıldıklarını görünce ne yapmak istiyorsunuz diye sormuştu. Yahudiler şu kendini Resul diye ilan eden adamı öldürmek istiyoruz cevabını vermişlerdi. Resul kelimesini duyunca Habeşli Yesar bir an duraklamış bu kelimenin adeta şefkatli bir el gibi kalbini kapladığını hisseder olmuştu. Yesar sadece Yahudilerin beyanlarıyla iktifa etmek istemiyor, meseleyi kaynağından öğrenmek istiyordu. İşte bunun için davarlarını önüne katarak, Hazreti Resulullah'ın huzuruna geldi. Sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, İslamiyet'e davet ediyorum. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, ''Ve benim de onun Resulü olduğuma şehadete, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye çağırıyorum.'' buyurdu. Yesar bu sefer, ''Peki ben dediğin gibi iman eder ve şehadete bulunursam bana ne var?'' Resul-ü Ekrem, ''Eğer bu iman ve bu şehadet üzre ölürsen cennet var.'' dedi. Bunun üzerine Yesar hemen orada Müslüman oldu. Resul Ekrem ona bu iman ve şehadet üzere ölürse cennete gireceğini söylemişti. Ama Yesar müteredditti. Yaşadığı muhitte insanlar makam ve zenginliklerine, zenginlik ve fakirliklerine, güzellik ve çirkinliklerine göre muamele görüyorlardı. Güzel olmayana, hele köleye kimse itibar etmezdi. Ya, Allah herkesi itibar eder. Evet. Bu sebeple ''Ya Resulallah'' dedi. ''Ben Habeşi, siyah tenli, çirkin yüzlü ve fakir bir adamım. Bir köleyim. Bu halimle Yahudilerle çarpışır ve ölürsem yine cennete girer miyim?'' Resul-i Ekrem'den Yesar'ı sevince gargeten cevap geldi. ''Evet, cennete girersin.'' Yesar bu sefer ''Ya Resulallah'' dedi. ''Şu davarlar bana emanettir. Şimdi ben onları ne yapayım?'' diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, onları karargâhtan çıkar. Onlara doğru ufak taşlar at ve bağır. Onlar sahiplerinin yanına dönecektir diyerek, Yesar'a yol gösterdi. Allah Allah. Evet. Yesar hemen kalktı, yerden bir avuç kum alıp, duvarlara do davarlara doğru savurdu. Haydi, artık sahibinize dönünüz. Davarlar, sanki biri tarafından güdülüyormuş gibi, ...topluca gidip sahiplerinin yanına vardılar. İslamiyetle şereflenen Yeser... ...artık o andan itibaren... ...Allah yolunda çarpışan bir mücahit olmuştu. Mücahitler safında... ...düşman arasına cesurca dalıyordu. Çok geçmeden... ...kalelerden atılan taşlarla şehit oldu. Böylece... ...bir vakit namaz kılma fırsatını bile bulamadan... ...cennete uçan Müslüman unvanını aldı. Evet... Şehit Yesar'ın cenazesi karargaha getirildi. Üzeri örtülüydü, yerde uzatılmıştı. Cenazeye bakan Hazreti Resulullah'ın bir ara yüzünü çevirdiğini fark eden sahabiler, merakla, ''Ya Resulallah, ondan yüzünüzü niçin çevirdiniz?'' diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz Allah sebebini Allah. izah etti. Allah Allah. Şehit, vurulup yere düştüğü zaman, Cennet uğrilerinden iki zevcesi gelip yüzünden tozları siler ve Allah seni toza toprağa bulayanın da yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün derler. Allah bu kuluna ikram edip ona hayra sevk etti. hiç secde etmediği halde cennet uğrilerinden ikisini onun başucunda gördüm. İşte az ihlaslı amel, ve işte ebedi saadet, sonsuz mükafat ve ecir. Yani hurileriyle hususi bir haldeydi. O mahremiyete saygı göstererek başımı çevirdim diyor ya Resulullah. Allah Allah. Düşünün yani özel bir halleri var. Aralarında özel bir yakınlık var, bir mahremiyet var. O halden ben başımı çevirdim diyor. Düşünebiliyor musun? Bazıları kendilerini kemale erdim zannederek... Harama, helale bakmak, onlarla muameleleri hususunda kendilerini gevşek bulurlar. Allah Resulü cennetten inen hurilerle olan münasebette bile o nasıl nazarlarına sahip olan bir peygamberdir ve nasıl muamele etmiştir insaf ile bir düşünün. Ve artık daha neyi konuşuyoruz, neyi konuşmak üzere nefsimizde neyin mütalasını yapıyoruz? Şöyle bir bakalım efendim. Evet. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki muhabbet bağını da bu soru işaretleriyle ve dahi bu temenni ve duygularla inşallah nihayete erdirmiş olalım. İnşallah. Biz tabii konuşmaları yaparken bazen muhabbetten, bazen cehaletten, bazen başka başka hallerden dolayı yanlış şeyler söylüyor olabiliriz. Allah Teala bizim hatalarımızı tasih eylesin seyyatımızı hasenata tebdil eylesin ve kardeşlerimiz de bizlere suizan etmesinler. Suizan edilecek çok şeyimiz var ama onlar da bize dua etsinler. Cenab-ı Hak hatalı söylediklerimize göre bize muamele eylemesin. Hatalı dinlediklerimize göre bize muamele eylemesin. Bizlere razı olduğu şeyleri dinletmeyi ve söylemeyi nasip eylesin. Hatalarımız var ise en önce o affetsin Sonra kıymetli dinleyenlerimiz, alimlerimiz, kalp ehli mürşitlerimiz bizleri af ve setreylesin. İnşallah Cenab-ı Hak dualarımızı indi kabul eylesin. resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmalarına bizleri dinleyenleri ve cümle ümmeti Muhammed'i nail eylesin.